1304 numaralı konu, Selman'ın Yusuf suresini Medayin mescidinde halka okuması, Medayin halkı Selman'ın mescidde olduğunu duydular, mescide koşmaya başladılar, ta ki onun yanında bin kişi kadar bir kalabalık bir araya geldi, o bunun üzerine kalktı, oturunuz, oturunuz, diye emir verdi, oturduktan sonra Yusuf suresini okumaya başladı, onlar bunun üzerine grup grup çıkıp gittiler, hatta mecliste yüz kişi kadar insan kaldı, bunun üzerine Selman öfkelenerek, siz batıl sözler söyleyeceğimi zannettiniz, bunu mu istiyordunuz, size Allah'ın kitabını okudum, siz gittiniz, dedi.